Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. E, hafta başından bu yana e, aldığımız e, birçok acı haber ve yaşadığımız can kayıpları nedeniyle bu hafta gerçekten başka bir konudan söz etmek e, çok zor geliyor. E, ama düşüncem şu ki yani yaratılmaya çalışılan bu korku ve umutsuzluk dolu dünyada e, belki de bizim elimizden gelenin en iyisini yapmak ve barışçıl bir hayalini top, e, kurduğumuz toplumu inşa etmek için e, adımlarımızı atmaya e, en iyi niyetimize devam etmemiz ve iyiliğe sarılmamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, ve bu düşüncelerle programın da e, akışında e, devam ediyoruz. Yaşadığımız bütün acılar için e, kayıplarımızı ve e, üzüntülerimizi ileterek. Evet, bu hafta bir telefon konuğumuz var. Telefon attığımızda Gürsel Tombul var. Kendisini birazdan kısaca tanıtacağım. Bu hafta tarım ve iklim değişikliğinin etkilerini konuşuyor olacağız. Açık Radyo'yu takip edenler zaten sıkça rastladıkları ve aşina oldukları bir konu iklim değişikliği. Ama bugün biz biraz daha tarım boyutunu konuşalım istiyoruz. Geçtiğimiz sene bu dönemlerde İstanbul'da ve Türkiye'nin çoğu bölgesinde yaşanan ciddi bir kuraklık problemi vardı. Ve o günkü konuklarımızla bu kuraklığı konuşuyorduk ama bu sene baktığımızda farklı bir hikaye yaz başındaki aşırı yağışlar ve sıcak dalgaları sadece Türkiye'de değil dünyada özellikle Hindistan ve Pakistan'da binlerce kişinin canını kaybetmesine neden olan evet. Aşırı sıcak olayları bu sefer de gündemde. Bunların hepsini aslında iklim değişikliğine bağlıyor zaten uzmanlar. Ama biz de bugün Türkiye'den bir örnekle ve tarımdaki bir örnekle ilgili konuşmak için bir konu kaldık. Tatuta ağımızda da uzun zamandır bulunan ve Kuşadası'nda uzun zamandır organik tarım yapan Gürsel Tombul bizlerle. Gürsel Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadınız ve programımıza katıldınız. Ben teşekkür, katıldınız. Ederim. Ben, teşekkür ederim. ben kısaca bir tanıttım ama dinleyicilerimizin de sizi daha iyi tanıması için kısaca bir kendinizi ve uzun zamandır bu konularla ilgili neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz? Benim asıl mesleğim İngilizce öğretmenliği ama bu şekilde tarıma evrildim. Tarıma evrildikten kısa bir süre sonra da organik tarım olarak seçtim yolumu 15 seneden fazla zamandan beri Kuşadası, Tavuklar bölgesinde oldukça geniş bir alanda çok çeşitliliğe dayalı organik tarım yapıyorum. Meyve, sebze, tahıl hayvancılık da var ama hayvancılık sertifikalı değil. Hmm. Hayvanın sütü kadar değerli bulduğumuz gübresinden organik tarımda yararlanmak yaptığımız bir iş. E, bir marka yaratıp e, o, o markayla o, e, mamul ürün e, üreterek artı katma değer yaratma yolunu da seçtik. Dolayısıyla böyle bir iş kesintisiz organik tırım yaparak geçen son 15-20 yılım var hayatımda. Evet, yani sadece ürünlerinizin çeşitliği değil, başında da programın dediğim gibi Tatu ağımızda da aynı zamanda bu konunun öğreticiliği evet, kısmında da evet. bir rol oynuyorsunuz. Bunlar içinde... Asıl mesleğim öğretmenlik olduğu için <gülüyor> e, bilmediğimi öğrenmek ve bildiklerimi öğretmek konusunda da e, fena değilimdir. dur <gülüyor> Şimdi dediğim gibi girişte bahsettiğim üzere iklim değişikliği çok sıkça tartıştığımız bir konu hem Açık Radyo'da hem de Buğday Derneği içerisinde ve biz istiyoruz ki bu olay raporlardan gazetedeki haberlerden işte iklim değişiyor'dan çıkıp biraz daha somut örneklerle duyabilirim. Siz anlattığınız gibi çok uzun yıllardır organik tarımla üretimle iç içe bir insansınız. İklim değişikliği dediğinizde siz kendi hayatınızda nasıl etkiler görüyorsunuz? Nelerden bunu takip edebiliyorsunuz? Özellikle o 10 yıl önce etkilerini görmeye başladığımız bir anomali var bizim de karşımızda. Kısalan ilkbahar ve sonbahar mevsimleri neredeyse yılı iki mevsime indirmiş durumda. Yaş ve sadece yağış debilerinin mevsim değiştirmesi ya da miktarsal olarak çok anormal değişiklikler göstermesi bir yana ee, kış aylarının e, uzunluğuna rağmen şiddetli kış yaşanan sürenin kısalığı, e, yaz aylarının e, uzunluğuna rağmen şiddetli yaz yaşanan e, günlerin kısalığı, e, hmm. Dengesiz bir şekilde dağılımı. Bütün bunların hepsi özellikle açık tarım, açık arazide tarım yapan organik tarımcılar olarak bizleri çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Bunu son 3 yıldır özellikle daha da şiddetle hissetmeye başladık. Yani 10 yıl önce başlayan bir süreç hı hı. bana göre 5 yıl önce şiddetlenmeye başladı ama son 3 yıldır... Hakikaten kışın e, evli seneyi hatırlıyorum aralık ayının son hastasında yaşadığımız o çok şiddetli bir anormal soğuk tarlada hiçbir şey bırakmamıştı. Yani ne kış sebzesi bıraktı ne güz sebzesi bıraktı. Hı hı. E, gene geçen sene e, Ocak ayında yaşadığımız benzer bir anormal durumda kış ayları beklediğimiz alamadığımız yağmurlar nedeniyle hazırlayamadığımız araziler, topraklar, ekin... Ekin için hazırla hazırlayamadığımız e, topraklar. Yani velasıl e, ne yazlar yaza benziyor ne kuşlar kuşa benziyor. İlk bahar sonbahar hiç kalmadı ve bu da bizi çok zorluyor. Özellikle açık tarım, e, açık tarla tarımı e, kısmında. Eskiden zaten konu ilk gündeme geldiğinde hep küresel ısınma olarak adlandırılıyordu. Ama daha sonra yani sadece bir ısınmadan değil dediğiniz gibi müthiş bir dengesizlikten bahsettiğimiz ortaya çıktı. Yani yağış evet. rejimlerinde olsun yani yağış miktarı değişmese bile bunun bir günde düşmesi hangi günlere dağıldığıyla evet. ilgili eminiz bu konularda sizi hissettiriyordur. Doğru yani yağış... Düştüğü zaman o kadar şiddetli düşüyor ki bu zaten bereket getirmiyor hı hı. hiçbir şekilde zarar veriyor anca o çok şiddetli çok kısa sürede ani ve çok şiddetli ani yağışlar veya dolu e, sellere ya da çok ciddi zararlara ürün kayıplarına kırılmalara yol açıyor. Hı hı. Bu konunun tabi daha iyileşmesi çok yakın zamanda maalesef mümkün gözükmüyor. Yani ülkeler arası toplantılarda da bu konularda adımlar atılmaya çalışıyor ama hem uluslararası çalışmalarda hem yurt içinde yapılan çalışmalarda iklim değişikliği ile ilgili projeksiyonlar paylaşılıyor ve buralarda da senaryolara baktığımızda bu tip aşırı sıcak dalgalarının ya da yağış rejimi değişikliklerinin yakında da süreceği süreci gözüküyor. Örneğin Meteoroloji yani, Genel sebep Müdürlüğü'nden. Olan, sebep evet. olan gerekçeler ortadan kalkmadıktan Aynen. sonra ya da şiddetleri evet. azalmadıktan sonra bunun değişeceğini beklemek kendiliğinden zaten biraz hayal teristik olur. Doğru. Ülkemizde de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bir yeni yöntemlerle iklim değişikliği projeksiyonu isimli bir çalışma olmuştu geçtiğimiz sene. Burada da gördüğümüz evet. üzere ülkemizde tabii ki bu sanki uzak görünüyormuş gibi sanki haberler de hep böyle e, Okyanus Adası ülkelerini etkileyecek bir e, problemmiş gibi e, adlandırılabiliyor bazen. Ama biz de bunları e, çok yakından ya, yaşayacağız. Ya, biz de etkileneceğiz tabii evet. bu e, Bunlara adapte olmak için bu tip değişikliklerin artacağını varsayarsak... ...elimizde e, neler var? Yani üreti, üretici olarak sizin mesela bu konuda nasıl bir e, çıkış planınız var? Of, tabii e, alternatif... E... Yöntem olarak organik tarım olsa da alternatif alanlar yaratmak gerekliliği doğuyor. Ki ben de e, bu zorunluluktan yola çıkarak bundan 5 sene kadar önce e, organik seyircilik e, işine başladım. Her ne kadar önümde çok fazla e, örneğim yoksa da ve çok zor olsa da kapalı alanlarda e, tarım oluşturdum. E, faaliyetleri alternatifleri aramak zorundatır bu çok da kolay değil. Ee, dünyaya yetecek kapalı alan hiç hmm. mümkün değil. Organik tarıma yetecek kapalı alan daha da zor. Bu, bu size kadar. iklimin zorladığı Ama bir şey olarak anlıyorum. Değişen iklim tabii, koşullarının tabii ki zorladığı bir zorladığı şey zorladığı bir şey. Çok hmm. doğru. Çok doğru. Yani o çok kısa süreli kış soğuklarından koruyabilmek için Mecburen kapalı alana üstünü örtmek zorundasınız hı hı. bir şekilde tarımda. Ve bu da mevsimsel üretimi de çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani Ege kıyılarında, sahillerinde domatesin mevsimi Haziran, Temmuz, Ağustos'ta o mevsimlerde yeterince domates e, aşırı sıcaklar nedeniyle bitkide çökme yarattığından yetiştirilemediği için e, daha çok yaylalara e, yöneliyor üreticiler. Hı hı. Yönelmek zorunda kalıyor. Yaylalarda e, yayla alanlarında dağların yüksek e, kısımlarında seracılık başladığını görüyorum ki ben aslında bundan çok da rahatsız oluyorum. E, bana çok doğru gelmiyor ama hı hı. zorunlu istikamet gibi konvansiyonel tarımda da daha yüksek alanlarda, yerlerde, platolarda, yaylalarda e, seracılığın başladığını ve çok büyük bir hızla yayılmaya devam ettiğini görüyoruz. Bunlar da tabii tarımın yani bizim gıda ayak izimizin enerji ihtiyacını da ister istemez arttıran konular olarak karşımıza doğru. çıkıyor ve belki de iklim değişikliğine daha da fazla tetikleyen, etkide bulunma, doğru İklim tehlike. değişikliğini tetikleyen faktörler olarak, evet, evet. tehlikeler olarak da düşünmek ve değerlendirmeye almak lazım doğrusu. Kısa vadede bu tip etkileri görüyoruz dediğiniz gibi belki daha yükseklere çıkma ya da aynı ürünle ilgili farklı teknikler kullanma. Ee, ama evet. bazı raporlar gösteriyor ki ürün gamlarının da e, uzun vadede değişmesi muhtemel. Çünkü bölgenin yağış rejimlerinin ve sıcaklık dalgalarının değişmesiyle Türkiye'de de özellikle üretim bandının kuzeye e, kayma ihtimalinden bahsediliyor. Sizin çevrenizde şimdiden böyle bir etki görülmeye başladı mı? Ee, özellikle meyve bahçelerinde daha çok sıkıntı çekiyoruz biz çünkü ağaçların çiçeklenme dönemlerinde yaşanan e, beklenmedik e, anormal soğuklar donlar e, meyve ağaçlarında çiçek dökümüne ya da meyve tutumu oluşmuş olan ağaçlarda da yine e, meyve dökümüne e, veya kaybına ciddi bir şekilde sebep oluyor bizim bölgelerimizde de. Hı -hı. E, yaylalarda bu nasıl ediyor onu tam olarak e, değerlendiremem ama orla, o, o bölgelerde de yine e, benzer anomaliler yüzünden Hı -hı. ürün kayıtlarına, meyve bahçelerinde, bağlarda bu sene yaşadığımız Manisa bölgesinde özellikle arka arkaya yaşanan donlar ve dolu nedeniyle aşırı yağış nedeniyle bağlarda yaşanan kayıplar bunun en can alıcı, en elle tutulur, gözle görülür örneği. Yani meyve bahçelerinde de kayıplar söz konusu. Sebze belki sebzeyi bu dikimi kaybettim bir ay sonra tarlayı hazırlayayım yeniden dikim yapayım maddi zarara yol açabilir e, üretici açısından hı hı. ama hı. meyve bahçelerindeki e, kayıplar çok daha ağır oluyor hı hı. insanları bu işi yapmaktan tamamen vazgeçmeye. E, yöneltebilecek e, kayıplar söz konusu evet, olabiliyor. Geçtiğimiz sene kayıs örneğinde yani, özellikle yaşamıştık. Yani tıkla. Manisa'daki e, bağ ba potansiyeli bir Manisa ovasındaki bir büyük Menderes, küçük Menderes, Gediz ovalarındaki o çok verimli deltalardaki üretimi bir Karadeniz'e sığdırabilme ya da o çeşitliliği o yakışılabilme şansı evet. olduğunu düşünmüyorum ayrıca doğru. E, dediğiniz gibi geçtiğimiz sene e, özellikle bu bahsettiğiniz ürün kaybından dolayı e, işi yapmayı bırakma noktasına gelen çok sayıda çiftçi olduğunu duymuştuk. Evet. E, ve bunun evet. konunun çok evet. az konuşulan bir e, noktası olduğunu düşünüyorum. Genelde hep ürün kayıpları ya da ekonomik kayıplar e, seviyesinde bakılıyor maalesef e, ana akım medyada. Evet. Ama bunun evet. arkasında dediğiniz gibi bu uzun vadeli olduğunda e, bu işleri toptan yapmayı bırakma, oradaki toprakları bırakma ve dolayısıyla mü müthiş bir bilgi birikimi ve kültür erozyonunda olduğunda e, ...olduğundan bahsetmek mümkün. Bu konuda çok ne diyebilirsiniz? Bir çok, öne, çok önemli bir başka risk de bu. Ee, oradaki o büyük bir, bir kırsaldaki e, çiftçinin, köylünün ya da üreticinin birikiminin tamamen kaybolma riski de e, çok e, önemli bir değerlendirmesi gereken çok önemli bir faktör. Bu iklim, iklim değişiklikleriyle mücadelede e, zayıflatacak bir şey değil mi bizim elimizi? Muhakkak. Muhakkak yani e, o kadim bilgi kayboldukça, e, çeşitlilik kayboldukça insanların e, beslenme alternatifleri e, tek yol bir şekilde e, tek çeşitliliğe ya da az çeşitliliğe minimum e, gıda çeşidiyle e, doygunluk duygusu yaratmaya doğru dönecektir. E, yani işte e, Çinlilerin. Ee, sadece pirinç e, veya soya ile beslenmeleri belli bir kesimin gibi Biz Anadolu toprakları oldukça zengin e, besin kaynaklarına ve iklim çeşitliliğine sahip topraklar olmasına rağmen bu şansımızı giderek de hızla kaybetme riski taşıyoruz iklim değişiklikleri ve tabi ki bu işi iklim değişikliklerinden uğradığı zarar nedeniyle terk eden kadın köylünün bilgisinin kaybolması sadece konvansiyonel ya da endüstriyel tarımla karşı karşıya kalmaya da yol açacak en önemli tehlikelerden bir. Bugün sizin de adlandırdığınız gibi konvansiyonel e, ya da işte sanayileşmiş e, tarım diyebileceğimiz e, böyle, böyle şeyle anlayışla tarım yapan bir bölgede küresel ısınmanın da e, yeri gelmişken söyleyeyim. Hı hı. Ee, en fazla e, sebebi e, konvansiyonel tarım. Ben de evet, konuyu buraya getirecektim. Çünkü bu, bu tarım uygulamalarında hem e, enerji bağımlılığı nedeniyle hem de biyoçeşitlilik kaybı gibi farklı nedenlerle iklim değişikliğinin zaten e, nedeni olan evet. şeylerden biri. Bu konuda neler diyebiliriz? Bu konuda neler diyebiliriz? Tabi ben buna açgözlü tarım diyorum. Ee, i̇htiyaçtan daha fazlasını üretmeye ve e, çok üreterek, çok kazanmaya endeksli bir tarım modeli. E, i̇htiyaç kadar değil de çok üretmek. Çok çok ürettiğini çok tükettirmek. Çok tükettirdiğinden de çok para kazanmak. Böyle bir tarım modeliyle e, dünyadaki kirlenmenin e, tetikçilerinden... Başta gelen bir şey kovalisyonel tarım bana göre. Hı -hı. Kendisi kirletiyor. Ondan sonra ki, genel, oluşan e, iklim değişikliklerinden e, yine en çok e, tarım etkileniyor. Üstelik de etkilenen iyi tarım modellerinden Hı -hı. E, oluyor. En çok da organik tarım oluyor. E, organik tarım ciddi bir şekilde etkileniyor kirlerle ee, Siz konuşurken aklıma o, e, küresel ısınma ya da iklim değişikliklerinden değil kirlenmeden çok ciddi bir şekilde negatif etkileniyor organik terimleri... Sadece çevre değil e, bir yandan e, o besinlerin üzerinde e, bizim bedenlerimizin de maalesef e, bir birikim e, bir filtre halinde e, çalışarak bir birikime e, sebep olması maalesef mümkün. Bu evet, konuyla ilgili de çalışmalar vardı. Doğru, doğru yani bu e, çok yemek iyi beslenmek anlamına gelmiyor konvansiyonel, e, bol, ucuz ve bol tükettiğimiz konvansiyonel üründe iyi beslenmiyoruz. Besin algısını aslında belki biraz daha fazla sorgulamamız lazım. Yani besin sadece dediğiniz gibi karnımızı doyuran bir şey mi? Yoksa gerçekten içindekilerle bizim vücudumuza sağlık kazandırabilecek ve gerçekten işe yarayacağını düşündüğümüz bir şey mi? Tabii. Yani bir tane domatesle günlük e, keratin ihtiyacınızı karşılayabilecekken bir kilo domates tüketmeye e, ucuz olduğu için bir kilo domates tüketmeye teşvik eden bir sistemden söz ediyoruz. Dolayısıyla o bir kilo dom konvansiyonel domatesin, endüstriyel domatesin zararını bir kenara bırakıp e, yararını e, tartışacak olursak besin değeri taşımadığı için hiçbir yararı da yok sadece tokluk duygusu yaratıyor uh -huh. e, zararı tartışma ayrıca başka bir boyut e, ne kadar e, sağlık açısından evet. toprak sağlığı su sağlığı hava temiz havanın temizliği dolayısıyla kirlenmesine etken olduğuna göre havayı o kirli havayı soluyan insanların sağlığındaki tüketmeyen aslında o gıdayı Tüketmeyen ama kirlettiği havayı soluyan insanların da Dolaylı da, etkileri yani, de oluyor. etki. Yani Doğru. doğrudan sebep değilseniz bile dolaylı olarak siz de etkileniyorsunuz o. Evet. Ağır evet. ve konvensiyonlar. Kaçmanız derinin... mümkün değil böyle kapalı bir kap içinde olduğumuzu düşünürsek e, kaçmanız e, çok tabii. da mümkün olmuyor. Doğru, Peki doğru. şöyle bir soruyla toparlarsak, dediğiniz gibi konvansiyonel tarımın bu tip zararları varken bizim iklimi değişen bir dünyada nasıl bir tarıma ihtiyacımız var? İklimi değişen bir dünyada nasıl bir tarıma ihtiyacımız var? Benim hep söylediğim ihtiyacımız kadar tüketerek, gerçekten yaşamsal ihtiyacımız kadar tüketerek... Beslenme, iyi beslenme, sağlıklı beslenme yollarını aramak ve bunun için yapılan böyle bu yolla yapılan tarımı desteklemek, bunu tüketerek yani özellikle büyük şehirdeki insanın ben hakikaten toprakla tarımla ve üreticiyle ne kadar kopuk olduğunu cebinde ya da kredi kartım hesabında parası olduğu sürece istediği her türlü gıdaya ulaşabileceğini düşündüğünü izliyorum ki bu çok acı, Hı -hı. bu bana dokunuyor. Yani tüketici bilincinin öncelikle oluşması çok önemli. İhtiyaç kadar tüketmek, Hı -hı. tek bir lokma bile ya da sadece gıdayla ilgili değil, tükettiğimiz su, elektrik... E, mazot, e, aklınıza ne gelirse, kağıt, e, her, her şeyin bir etkisi olduğunu bilerek de, aslında. Evet. Sadece ihtiyacımız kadar tüketebilmeyi başarmalıyız. Hı hı. Hı. Gerçekten ve gerçek ihtiyaçlarımızla bize ihtiyacımızmış gibi gösterilenler arasındaki farkı da algılamaya çalışmalıyız yaratılmış bir yani ihtiyaçlar olgusu var. gibi ihtiyaç değil. Evet, yaratılmış gerçek ihtiyaçlar ihtiyaç. diye adlandırabiliriz belki bunları. <gülüyor> evet, Bugün bizim yaratılmış ihtiyaçları sorgulamalıyız. Gerçek ihtiyaçlarımızın farkına varmalı ve sadece gerçek ihtiyaçlarımız doğrultusunda tüketici olmayı başarabilmeliyiz. Yani sa e, üret tüketirken üretebilmeyi başarabilmeliyiz. Zaten güzel, bizim birkaç diyeceğim. programdır tekrarlıyoruz. Hep üstüne bastığımız bir terim var. Türetici haline getirmemiz gerekiyor. Tüketici olarak Çok bugün güzel adlandırdığımız şeye. <gülüyor> yani türetici <gülüyor> evet. derken aslında sadece bir arkasında o ihtiyacı karşılarken onu karşılamasını sağlayan doğal kaynakları tüketen değil. Onu tekrar zenginleştirecek şekilde e, tekrardan Çok üreten güzel. yani türeten e, bir hale gelmemiz gerekiyor. E işte yani tarımsal e, üretimde de e, üreticinin sizin bu e, tü, türetici e, kavramında anlatmaya çalıştığımız üreticilere dönüşebilmesi lazım. E, ama e, sadece onun üreticinin tercihiyle olmuyor bu. Türeticinin evet, çekiyor türetici olması türetici lazım türetici aslında yani, Tüketici. Evet. Hı -hı. Tüketicinin neyi talep ettiğiyle doğru orantılı üreticinin neyi üret üreteceği. Doğru. Türeticinin taleplerine göre çünkü şekillenen bir şey. Toprağa nasıl davranılacağı, Hı -hı. topraktan ne alınacağı türeticinin e, taleplerine göre şekilleniyor. Doğru. Doğru. doğru. Dolayısıyla da e, nasıl bir tarımsal üretim derken ben e, tüketicinin tercihleri doğrultusunda bir tarımsal üretim Oluşacak, oluşuyor. Hı -hı. Ee, burada da tüketici bilinci. Çok önemli ee, endüstriyel tarım ya da konvansiyonel tarım adına ne derseniz deyin saldırgan, e, vahşi tarım yerine e, haçça bir tarım yapabilmekle Hı -hı. mümkün ancak. Bu dediğiniz aslında e, her adımımızda ne kadar sorumlu davranmamız gerektiğinin de e, altını tekrar çiziyor. Çünkü e, eğer tamam. siz... Sizin dışınızda bir etkilerden dolayı işte tarım kötü zaten politikalar böyle ben ne yapabilirim gibi bir umutsuz hale düşerseniz hiçbir doğru. şeyde değiştiremeyeceğinize inanırsınız ama bu dediğiniz aslında sorumluluk aldığınızda üretimi etkileme gücünün türeticinin elinde olduğunda altını çiziyor. Doğru doğru doğru aynen katılıyorum bu söylediklerinize. Peki yavaş yavaş sonuna geliyoruz süremizin teşekkür ediyoruz hı hı. en son söylemek ben istediğiniz bir ediyorum. şey varsa buyurun. Ee, ben teşekkür ediyorum. Ben şehirlilerden özellikle de gençlerden e, kendilerini bir parça üreticilerin yerine koymayı, hatta zaman zaman üretici olmayı denemelerini, buldukları fırsatlarla fırsatlarda bize katılmalarını, e, neler yaşadığımızı, hangi koşullarla üretmeye devam edebilmek için çabaladığımızı daha yakından e, görmelerini, katılmalarını, yaşamalarını isterim. Hı hı. Ee, ki ancak o zaman belki e, farkındalık biraz daha artabilir. Özellikle genç çiftçi çok e, büyük bir sıkıntı bizim hı -hı, ülkemizde. Hı -hı. Gençlerin çiftçiliğe hiç meyletmemeleri, çiftçiliği neredeyse onur kırıcı bir işmiş gibi görmeleri üzücü. Hı -hı. Oysa çiftçiler olmasa neyiz yani Yani... E, Gıdamızı, besinimizi üretecek üreticiler, çiftçiler olmasa, yani aslında hayatın çok merkezinde, merkezinde bir, yani bir şey. Hep evet. bir başkası çiftçilik yapsın, hep bir başkası e, üretsin. Ben kolay kazandıklarımı en iyisini bulup iyiim diyen bir gençlikle karşı karşıya diye benim en büyük umutsuzluğum bu. Hı hı. Umarım ben yanlış düşünüyorumdur. Daha çok genç çiftçiye ihtiyacımız var. Evet, toprağa ee, değdikçe ama Takım elbiseli e, ziraat mühendislerinden söz etmiyorum Gerçekten toprak Elleri dedikçe... toprakta olan evet, evet. Bunu da bir çağrı ve davet olarak e, alalım sizden evet. e, Çok doğru Çok evet. çok teşekkür ediyoruz Gülser Hanım e, Hem programımıza evet, katıldığınız için ederim. Hem de yaptığınız güzel çalışmalar Ve iyi bilgiyi yaymaya çalıştığınız için Çok teşekkür ederim Ben de sizin çalışmalarınızda çok sonsuz başarılar diliyorum Kolaylıklar gelsin Teşekkürler Evet. Birkaç tane duyuru yaparak programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Buğday Derneği olarak sene sonunda İyi Şeyler Yapan Güzel İnsanlar isimli bir konferans düzenliyor olacağız. Sivil Düşün Avrupa Birliği programı tarafından da destekleniyor bu konferans. Ve burada yenilikçi çözümler sunan özellikle ekolojik sosyal girişimleri görünür kılmak istiyoruz. Şu an başvuruya açık. Dolayısıyla sizin de bu projede yer alabilecek ve görünür kılınabileceğini düşündüğünüz projeler ve kişiler varsa bunları Bizle iletişime geçerek bize iletebilirsiniz. Portal adresinden. Bunun dışında bir küçük etkinlik duyurumuz var. 19-23 Ağustos tarihleri arasında Kaz Dağları'nda bir ekofest gerçekleşecek. Hem maden mücadelesi, hem de HES mücadelesiyle odak noktası olmuş yerlerden biri. Kaz Dağları'nda Narlı Köyü'nde gerçekleşecek. Orman gibi kardeşçesine sloganıyla toplanıyor. Fırsatı bulursak önümüzdeki programlardan birinde daha detaylı işlemek üzere. Bunu da konu almak istiyoruz ama tarihleri bir hatırlatalım 19-23 Ağustos'ta. Ve her hafta olduğu gibi %100 ekolojik pazarlarımızı sizlere hatırlatarak programı bitirelim. Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'deki %100 ekolojik pazarlarımıza gelerek organik ürünlerle tanışabilir ve onları evinize götürebilirsiniz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, teknik masada bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.